Allah'tan korkun yani bu bu kadar basit bir şey, bu bu kadar basit bir şey. Hiç kimsenin böyle kendi hevasına göre Kur'an'ı tarif etme hakkı yoktur. Müslümanların umumiyetle avamından alimine Müslümanların böyle bir problemi yok. Tağuta muhakim olmak küfürdür deyin, kendinizi kurtarın. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve salat ve selamu ala Resulillah. Arkadaşlar geçen hafta yani bu dersi ben arka arkaya yapıyorum, uzamasın diye kestim. Yeniden başlıyorum şimdi. Dediğim gibi arkadaşlar, hocam ders ağır, konular zor, ee, uzamasın dediler. Bir önceki kayıtta siz bu kayıtları ben arka arkaya yapıyorum ama bir ara hafta arayla izleyeceksiniz. Bir önceki kayıtta ben özetleyeyim, irade kelimesi üzerinde durduk. Muhaliflerimiz demişlerdi ki, yüridûne kelimesi iki şeyden birini tercih etmektir. Karşında iki tane eşya olacak, ya elma olacak, ya armut olacak. Sen armutu değil de elmayı tercih edersen, elma yemeyi irade etti, istedi deriz. Ama karşında seçenek yoksa bu kelime kullanılmaz. Yani bu kelime burada değildir. Bu manada değildir dediler. Bunun neticesinde de günümüzde taagüati sistemlerde Müslümanların gidebileceği bir Allah'ın hükmü olmadığı için Müslüman'ın sadece tek olan tağutun hükmüne gitmesi irade kapsamına girmez dediler. Biz de delil getirdiler lokattan. Getirdikleri, getirdikleri lokattaki deliller bir defa onların delil değil bizim delilimizdi. Çünkü biz iradenin kişinin yapması veya yapmaması, bir şey yapması veya yapmaması. Evet iradede ihtiyar var, iradede tercih var ama bu ihtiyar ve tercih kişinin bir şey yapıp yapmaması. Yoksa karşısında iki şeyden birini tercih etmesi değildir diye cevap verdik. Hatta orada vahim bir durumdan da bahsettik. Sözlükte tam anlamıyla e, muhaliflerimizin iddiasını ispat edecek ibare geçmediği için o sözlüklere o ibareler eklenmiş, tefsir edilmiş, tercih edilmiş. Bu da ilmin afetidir dedik. Şimdi bir diğer şüpheye geçeceğiz. O da şudur. Şimdi yani ben hayretler içerisinde kalıyorum buralardan bu sonuçları bulmak için özel çaba sarf eder. Yani ayeti okuduğunuz zaman siz bu sonuçları görmezsiniz. İşte irade şudur, iradenin manası budur. Ayet taksis edilmiştir, zannidir. Bunları görmezsiniz. Bunları görebilmek için ciddi bir çaba gerekir. Yani ciddi bir çaba gerekir. Bu çok vahim bir durum arkadaşlar. Mesela şu. Şimdi sebebin üzüyle baktığımız zaman Nisa suresinin 60. ayetin sebebin üzüyle baktığımız zaman e ee, tara ila min qablik sana indirdiğimiz kitaba ve senden önce indirdiğimiz kitaba iman ettiğini iddia edenleri görmüyormusun böyle bir ifade var kim bunlar sebebimizle bakıyoruz münafık ve yahudi yahudi diyor ki Muhammed'e gidelim diyor münafık diyor ki hayır Tağ'a gidelim diyor ve ikisi beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme değilde Tağ'a gidiyorlar Şimdi iddia şu. Burada ayette kastedilen münafıktır. Çünkü Nisan suresinin 61. ayeti münafıklardan bahsediyor. Burada kastedilen kimse bu ayet münafıklar hakkında inmiştir. Burada kastedilen münafıktır. Burada kastedilen Yahudi değildir. Yahudi değildir. Ayet bunu ortaya koyuyor. Yahudi tağutun hükmüne gittiği halde normalde tağutun hükmüne gittiği halde bu kastedilmiyor. Burada kastedilen münafıktır. Ee, buna mecbur kalmıştır. Karşı taraf bunu kabul etmemiştir. Bu da şuna deli getiriliyor. Sen bir müşrikle iktiraf ettiğin zaman müşriğe desen ki gel Müslüman muhakemeye gidelim. Müslümanların hakemine gidelim. Hocalarımıza gidelim. Müşrik kabul etmeyecek. Sen müşrik direkt Tavuk'tun mahkemesine gidecek. Sen de burada Yahudi gibi yani Allah'ın hükmünü istediğin halde Karşındakinden dolayı tağutun hükmüne gitmiş oluyorsun. Burada tağutun hükmüne gitmenle nasıl ki bu eylem, bu fiil ee, Yahudinin fiilinin küfür ol, e, olduğunu göstermiyorsa bu kişinin yaptığı fiil de küfür değildir şeklinde bir iddiadır. Şimdi şöyle ifade ediliyor. Nisa suresi 60. ayette geçen ne istiyorlar kelimesi cemî ile olup tek kişinin fiilini delalet eder ne cemidir ama tek kişinin. Yani cemi çoğul. Çoğul geliyor ama tek kişiye devletler. Bu kimse de sebebin yüzüldeki münafıktır. Çünkü bunu isteyen sadece odur. Yahudi ise Allah Resulü'ne gitmeyi talep etmiştir. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman günümüzdeki durumla aynı. Bir müşrikle ihtilaf ediyorsunuz. Gel Allah Resulü'ne gidelim diyorsunuz. Müşrik kabul etmiyor ve gidiyorsunuz. Siz de onunla beraber mecburen tağuta gitmiş oluyorsunuz. Tamam mı? Burada Nisa suresinin 60. ayeti taguta giden o müşrik hakkında, müslüman hakkında değil iddia bu. Devam ediyoruz. Ayette istiyorlar lafzının hem Yahudi hem münafı kapsadığını söylemek yanlış olur kime göre? Bu size göre. Ben biraz sonra söyleyeceğim bakalım neymiş tamam mı? İstiyorlar diye nitelenen kimseleri ayetin evvelinde sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini iddia edenler olarak zikrediyor Rabbimiz. Yahudinin Nebi'ye iman et gibi bir iddiası olmadı ki. O, o, o, öyle olsaydı Müslüm olurdu. Yani diyor ki. Şimdi ayetin başında ne diyor? Sana indirdiğimiz ve senden önce indirdiğimiz kitaplara iman ettiğini iddia edenleri görmüyor musun? Demek ki ayet kimden bahsediyor? Resul'e indirilene iman ettiğini iddia eden. Yahudi böyle bir şey diye bulunuyor mu? Hayır bulunmuyor. Demek ki münafıktan bahsediyor. Anlaşıldı mı? Anlaşılmadı. Anlaşılmadı değil mi? Tekrar ediyorum bak. Şimdi ayet. Elemtara tara, şu kimseler ki yez'umûne onlar iddia ediyorlar. Ennehum âmenû bima unzileyleyke sana indirdiğimiz kitaba iman ettiğini iddia ediyor. Yahudiler iddia ediyor mu? Demek ki ediyor mu? Yahudiler iddia etmiyor. Demek ki ayet Yahud'dan bahsetmiyor, münafıktan bahsediyor. Yahudi Allah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilen kitaba yani Kur'an'a iman ettiğini iddia etmiyor ki. Bundan dolayı ayet münafıktan bahsediyor. Devam ediyor iddia sahibi. Cemi, çoğul siir, Kur'an-ı Kerim'de cemi, çoğul sigayla iki veya tek kişinin şeyin kastedilmesi Arap logatının özelliklerindendir. Bu Kur'an'da birçok, bunun Kur'an'da birçok örneği vardır. Yani diyor ki eğer şöyle bir it itiraz getirirseniz işte burada İlellezine ellezine cemidir, yezumune cemidir, yuridune cemidir yani çoğuldur. Sen nasıl bir kişiden bahsedebilirsin Bir kişi söyledi diyebilirsin Biz de deriz ki e, Bu Kur'an'ın özelliklerindendir Kur'an-ı Kerim bazen iki kişiden Bahsederken çoğul Üçü üçten fazla sigayla bahseder Bazen bir kişiden bahsederken Üçü üçten fazla sigayla bahseder Diyor ve delil olarak iki tane ayet getiriyor Ve, ve e, Davud ve Süleyman İz yahtumani Fil harfi Davud ve Süleyman Koyunları tarlaya giren bahçeye giren bir kavim hakkında tartışıyorlardı. Kim Davut ve Süleyman iki kişi bakın ve kunna hukmihim biz onların hükmüne Davutla Süleyman hükmüne şahidin şahittik. Tamam mı? Biz onların hükmüne neyiz? Vekunna li hukmihim. İki kişi olmasına rağmen cemiz sıga kullandı. Bak bu Kur'an'ın e, üslubundandır. Kur'an'ın lafız belagat hususlarındadır diyor. Bir başka delil getiriyor muhalifimiz. İnne elzine yunadune ki müvra odaların arkasında o sana seslenenler var ya. Ekselhum onların çoğu layaqilun akl etmezler. Bakın ellezine cemidir yani üçü üstten fazlaya yunadune yunadune cemidir. Ekselhum hum cemidir. Layaqilundeki vav wow, cemidir. Yani ayet başından sonuna kadar cemi 3'ü 3'ten fazla kişiden bahsetmesine rağmen sebebinizle baktığımız zaman bağıran bir kişidir. Bir kişi olmasına rağmen ayet çoğul sigale gelmiştir. İşte bu Kur'an'ın üslubudur. Yürü e, Elem tera ilellezîne yezu'mûne ennehum âmenû bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik ayetlerinde de her ne kadar çoğuldan bahsetse de yani lafız çoğuldan bahsetse de Kast edilen sadece bir kişi yani o münafıktır diyor. Anlaşılı değil mi? Şüpheyi anladık mı hocam? Tekrar kısaca özetleyeyim. Burada bahsedilen kimse münafıktır. Tek kişidir. Yahudi'dan bahsedilmiyor. Yahudi tağutun hükmünü isteyen kimse olarak zikredilmiyor. Ayet bundan bahsetmiyor. Çünkü tağutun hükmünü isteyen kimse şeydir. münafıktır, Yahudi değildir. Peki itiraz ederseniz e, Cemil sigale gelmiş, çoğu sigale gelmiş. Bu da Kur'an-ı Kerim'in özelliklerindendir. Bu itiraz yerli yerinde değildir şeklinde bir iddia. Allah'ın izniyle biz de bu iddia ederiz ki hiç kimsenin böyle kendi hevasına göre Kur'an'ı tarif etme hakkı yoktur. Yani bu sizin Allah Subhanahu ve teala hangi kelimede cemi kullandı, hangi kelimede müfret, fert kullandı, tekil kullandı, hangi kelimede iki kişi tesniye kullandı? Bu sizin hevanıza göre belirlenecek bir iş değildir. Bu sizin bir şey yaptınız yani ortaya bir şey iddia ettiniz. Bunu delillendirebilme adına ayetleri tutup yeniden yazma iddia bu böyle bir şey değildir. Bu böyle bir şey değildir yani ayetlere ters çeviriyorsunuz ayetleri. Vallahi bundan Allah'tan korkmak gerekir. Bakınız arkadaşlar denilen doğrudur. Bir kişiden bahsedilen yerde Cem'i çoğul siyaka gelebilir. İki kişiden bahsedilen yerde Cem'i çoğul siyaka gelebilir. Bu gelebilir. Bu üslup vardır. Ama bunun gelmesi için karine lazımdır. Karine delil lazımdır. O zaman delilsiz bir şekilde sen kendi kafana göre istediğin gibi burada bir kişiden bahsediyor. Burada çoğul gelirse de iki kişiden bahsediyor. Burada tesliye siyaka gelmiş ama hadi bunu çoğul diyelim. Böyle bir keyfeme yaşa tefsir hangi kitapta görülmüş, hangi dinde görülmüş, hangi ilimde görülmüş Allah'tan korkmak gerekir. Bakınız ayeti okuyoruz getirilen derli. Davud ve Süleyman kaç kişiden bahsediyor? iki kişiden. İz tesneye gelmiş iki kişiden bahsediyor. Yani ibare baştan sona iki kişiden bahsediyor, bahsediyor, bahsediyor. Ve li Biz o ikisinin yani onların hükmüne bakınız ibare baştan beri iki kişiden bahsediyor ibarenin sonunda cem'i sıgası geldiği için biz diyoruz ki burada cem'i sıgası çoğul sıgasıyla kastedilen tesni ikil kişidir diyoruz. Yoksa kendi kafamıza göre, kendi havamıza göre burada çoğul gelmiş ama ikiden bahsediliyor. Bu böyle bir şey yok ki. Yani böyle bir tahrif mümkün kesinlikle mümkün değil. O zaman Kur'an-ı Kerim'de bana şu hak veriyor. Yani iddia sahibi bana şu hakkı veriyor. Kur'an-ı Kerim'de her bulduğum ayette müfret geleni çoğul olarak, çoğul gelende de müfret olarak keyfeme yaşa. işime geldiği gibi tercüme edebilirim. Böyle bir hakkım var mı benim? Tekrar soruyorum. Bana bu soruya cevap verilsin. Yani ben bu soruya cevap istiyorum. Ben Kur'an-ı Kerim'de cemi sigasıyla yani çoğul sigasıyla gelen istediğim ayeti tekil sigasına dönüştürebilir miyim? Dönüştüremem. Ben Kur'an-ı Kerim'de Tesniye ile ikil sigasıyla gelen istediğim ayeti çoğul sırasına dönüştürebilir miyim? Ben Kur'an-ı Kerim'de müfret sigasıyla gelen ayetleri istediğim ayeti istediğim zaman burada müfretten bahsediliyor, fertten, tekilden bahsediliyor, tekil şahıstan bahsediliyor ama ben çoğul şahıs olarak mana vereceğim diyebilir miyim? Evet diyebilirsin diyorsanız bu Kur'an-ı Kerim'i istediğim gibi tarif etme izni almış olurum ben eğer siz bunu diyorsanız. Yok bunu demiyorsanız sizin yaptığınız budur. Sizin yaptığınız budur. Ayeti tekrar okuyoruz. Davut ve Süleyman. ilk kişiden bahsediyor. İz yahkumani. Ayet tesniye sigasıyla geliyor. yahkumani يحكم tesniye sigasıyla. Elimizde karine var. Ayetin sonunda onlar diyor. Onlarla ile nedir iki kişidir? Bitti. Bu bu kadar basit. Yani bu şöyle bir şeydir arkadaşlar. Ben bir kişiye bahsediyorum. Karşımda bir kişi var. Anladınız mı? Çocuklar diyorum. Ama karşımda bir kişi var. Siz dersiniz ki çocuklar çoğul kastedildi ama bir kişi şey çoğul zikredildi ama bir kişi kastedildi dersiniz. Karşımda iki kişi var. Arapça olarak iki kişi Siz anladınız mı? diyorum. Siz anladınız mı? Siz anladınız mı? Yani iki kişi varken karşımda iki kişi varken Tamam. Ya da ben size diyorum ki karşımda Zeytu Amr var ben onlara ders yaptım. Arkasından dedim ki Hel siz anladınız mı? Siz dersiniz ki hocanın karşısında iki kişi olduğu halde e, cemi çoğul silah kullanıyorsa demek ki çoğul ile kastettiği iki kişidir dersiniz. Yani çoğuldan tekile, çoğuldan ikile, ikilden çoğula geçebilmeniz için elinizde mutlaka ama mutlaka bir karine olması gerekiyor. Anlaşıldı değil mi? Ha bununla da bu şüphe bertaraf oldu diyoruz. Hucurat suresi meselesine gelince bakınız arkadaşlar. İnnellezine ellezine cemi yunadunke cemii. Ekseruhum hum la layakunne yani çoğul sıra. Yazar diyor ki ayet sebebinizle baktığımız zaman bir kimsenin yaptığı fiil üzere inmiştir. Birincisi ayet bir kimsenin yaptığı fiil üzere inmemiş. Bakın tefsirlere açın İbn Kesir, açın Kurtubi, açın Behavi. Bir heyet geliyor, bir kavim, kavim. Rivayetlere 70 kişi var, 70 kişi. İçlerinden bağıran bir kişi ama. Burada diğerleri bunun fiilinden razı olduğu için hüküm hepsine şamil kılınıyor. Yani hepsi bağırmış gibidir. Bakın yine elimize karine var. Bu aynen semut kavminin Faqaruh'a birkaç kişi kestiği halde deveyi hepsini kesmişe, hepsini kesmesine şamildir. Yani bir olay bir topluluk içerisinde yapılıyorsa, bunu bir kişi yapıyorsa, diğerler de bundan razı oluyorsa bu olayı herkes yapmış gibidir. Hüküm böyledir, diğerler ondan razı olmuştur. Razı oldukları için bir kişinin yaptığı fiil, genel'e şamil kılınmıştır. Bakınız yine elimizde karine var. Bu bir. İkincisi, sebebin üzülde 70 kişiye yakın kişi geliyor. Her ne kadar bir kişi bağırsa da olay hepsine şamil kılınıyor. Çünkü diğerler razı oldu. Burada anlatılan bu. Burada anlatılan bu. Ha peki Nisa suresinin 60. ayetinde "Elem tara ilezîne ellezîne onlar" o münafık şeklinde almanızın sebebi nedir? Hangi karine var elinizde? Tamam mı? Biz sebebimizle baktığımız zaman her ne kadar bidayette Yahudi Resulullah'a gitmeyi istese de nihayette sonuç olarak kime gitti? Sonuç olarak kime gitti? Tavukat'a gittiler. Örnek veriyorum. Biz iki arkadaşız. Çıktık. Birimiz dedi ki çay içmeye gidelim. Şuraya çay içmeye gidelim. Diğeri de dedi ki hayır kahve içmeye gidelim. İki kişiyiz. Birisi çay içmeye gidelim dedi. Diğeri kahve içmeye gidelim dedi. Kahve içmeye gidelim diyenin söylediğini kabul ettik ve kahve içmeye gittik. Siz iki kişi kahve içmeye gitti dediğiniz zaman bir kişi mi kastedersiniz? Allah'tan korkun yani bu bu kadar basit bir şey. Bu bu kadar basit bir şey. Yani e, gelin tahta muhakkak olmak küfürdür deyin. Kendinizi kurtarın. Vallahi bu kadar tek tek tek tek, tek, tek izah etmeye çalış, çalışmamın sebebi e, Vallahi merhametimden. Bakın o kadar böyle tek tekti. Te, Müslümanların umumiyetle, avamından alimine Müslümanların böyle bir problemi yok. Bakınız Müslümanlar tahtın mahkemesinin önünden geçmeyi bile geçmeyi bile kabul etmiyorlar. Müslümanlar kendileri dava edildiği zaman bana her gün sorular geliyor yüzlerce. Müslümanlar kendileri dava edildiği zaman o davaya katılmaktan bile uzak duruyorlar. Müslümanlar şahitlik yapmaktan bile uzak duruyorlar. Müslümanlar cezalan o kadar çok örnek var ki ve bunu yapan kadınlar, kadınlar, kadınlar kocaları tarafından dava ediliyor. Tağut'a muhakeme olmayacağız diye gitmiyorlar. Müslümanlar tağutun muhakemesinin kapısından geçmekten ar ediyorlar, haya ediyorlar, uzak duruyorlar. Sizler ise hayır bu durumda küfür değil diye bunu ispatlamak için çırpınıyor en basit en böyle yani reddiye vermeyi gerekli kılmayacak meseleleri bile kendi görüşünüzü ispat edin getiriyorsunuz vallahi böyle tek, tek tek tek anlatmaya çalışmamın sebebi anlatmaya çalışmamın sebebi sadece benim size olan merhametim size olan rahmetim ve yapılan bütün çalışmaların kıyamet gününde heba olması korkum Sadece bundan dolayı. Yoksa Allah şahittir ki başka hiçbir gayem, hiçbir hedefim yoktur. Tekrar ediyorum. İki kişi var. İki kişi. Birisi biz yemek yemeye gidelim dedi. Diğeri de hayır yemek yemeye gitmeyelim. Ya da birisi Konya'ya gidelim dedi. Gezmeye. Diğeri Ankara'ya gidelim dedi. Tartıştılar, tartıştılar. İkisi beraber Ankara'ya gitti. Ve ben şu cümleyi kullandım. Zeyt ve Amr işte o ikisi onlar Ankara'ya gittiler. Sadece Ankara'ya gitmeyi isteyeni mi kapsar yoksa giden iki kişiyi mi kapsar? Ha? Giden iki kişiyi de kapsar. Bu bu kadar basit yani. Bunu ilkokul 3 çocuğunu anlatsan anlayabileceği şeyi siz delil olarak getiriyorsunuz. Ee, bilemiyorum ne diyeceğim bilmiyorum yani konuşurken de çok rahat konuşamıyorum. Açıkça söyleyeyim ben. İmam Şabi diyor ki: "Kende beyne raculin bimenzame enhu muslimun ve beyne min el ...Yahudi ile münafık arasında bir husumet vardı. Ee, Yahudi münafı Resulullah'a davet etti. Çünkü onun rüşvet almadığını biliyordu. Diğeri ise... ...bir Yahudi... E, ...Yahudi'ye yani Kabine i veya işte... ...Cühine kabilesinin Tavrut'a davet etti. Çünkü o rüşvet alırdı. Gale dedi ki... ...Bakın Şabi diyor ki... ...Sümme sonra ittefaka... ...ittifak ettiler tesniye geliyor bak tesniye. İmam Şabi de bir şey yapıyor. Mecaz kullanıyor böyle e, dil üslubu kullanıyor. "Simme ittifaka ala enne Bir bi tesniye daha ila kahinin fi juhayna." Cüheyne. Juhayna'dan bir kahine gitme, orada muhakeme olma hususunda ne yaptılar? ittifak ettiler. Bakınız İmam Şabi'nin ki bu rivayet birçok yerde geçiyor. Tesniyesi râsi kullanmış. İkisi birden bunu yaptı. İkisi birden Taota gitme ittifak etti. İkisi birden Taota muhakeme oldu. Bakın. Yani şunu mu diyeceksiniz İmam Şabi de şey yaptı efendim dil sanatı kullandı mı? Hayır ikisi birlikte gitti diyor. Hadi böyle dediniz İmam Şabi devam ediyor. فَنَزَلَتْ اَلَمْتَرَ اِلَلَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ يَعْنِي اَلَّذ۪ي يَزْعُمُ اَنَّهُ مُسْلِمُونَ Müslüman olduğunu iddia eden kimsedir bu yani münafıktır. وَمَا اُنْزِلَ مِنْقَبْلِكَ Bu da Yahudidir diyor Nasıl şey yaptı? Nasıl güzel oturttu? İmam Şerif diyor ki, yani ayette sana indirdiğimiz kitaba iman ettiğini iddia eden ile kas edilen münafık kimsedir. Müslüman olduğunu iddia eden. Senden önce indirdiğimiz kitaplara iman ettiğini iddia eden ile kas denense Yahudidir diyor. Bak nasıl ikisinin birden bu fiili ikisinin birden işlediğini ortaya koyuyor. Oldu değil mi? Evet. Şimdi Bununla ilgili aynı ifade kurtuğu bir de geçiyor. Yani e, bununla ilgili birçok şey söylenebilir ama hiç gerek yok. Yani bunun üzerinde uzun uzun böyle durmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi bir şey var. E, ibare var burada. Muhalefimiz diyor ki Ayette istiyor hem Yahudi hem de münafığı kapsadığını söylemek yanlıştır. İstiyorlar diye nitelenen kimseler ayetin başında sana indirdiğimiz ve senden önce indirdiğimiz kitaba iman ettiğini iddia ediyor. İsteyenler kim? Sana indirdiğimiz Kur'an'a ve Kur'an'dan önce indirilen kitaplara. Yahudi Kur'an'a iman etti mi etmedi? O zaman ee, ayet Yahudi'yi kapsamıyor diyorlar. Ben burada bir bilgi öğreteyim. Bu da nafile olsun inşallah. Burada tevzi'i vardır. Tevzi Açın mesela bahrul muhita bakın İbn-i Hayyan'a çeşitlendirme vardır. Tamam Diyor ki İbn Hayyan da bunu söylüyor. Birçok de bu geçer. Tevzi' dediğimiz arkadaşlar, lem biraz önce İmam Şabi'nin anlattığı gibi lem tara ilellezine yez'mune bima unzile sana indirdiğimiz Kur'an'a iman ettiğini iddia eden yani münafık devam ediyoruz. Eee ve tara ilellezine yez'mune enhum amanu bima unzile ileyk vema unzile min senden önce indirdiğimiz kitaplara iman ettiğini iddia eden yani yahudi يريدune işte ikisini birden cemetmiş diyor. İkisini birden cemetmiş. İkisi birden bunu istiyor. Burada tevzi' vardır. Bu Türkçede de biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibidir. Arapçada da bu böyledir. Yoksa ben de şu soruyu sorayım. Münafın oradaki münafın daha önce indirilen kitaplara iman ettiğini iddia ediyor mu? Hayır. Münafık böyle bir iddiada bulunmuyordu. Nereden çıkardınız münafığın böyle bir iddiada bulunduğunu? O halde ayetin münafı da kapsamaması lazım. Tekrar ediyorum anlaşılmadı burası. Anlaşıldı mı? Bak tekrar ediyorum. Şimdi sen diyorsun ki ayet Yahudi'ye kapsamaz. Niçin? Yahudi peygambere indirilen iman etmedi ki? Ben de diyorum ki ayet münafığı da kapsamaz. Niçin? Münafık da Tevrat'a ve İncil'e iman ettiğini iddia etmedi ki? Münafık bunu iddia etmedi. Tamam mı? Yani e, sen bunu nasıl... Nereden? O zaman ayet ikisinden de bahsetmiyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu iddiada e, uygun bir iddia değildir. Çok zorlama. Çok zorlama. Yani niçin deli getiriliyor bu iddia? Yani bunlar gerçekten e, yani cehaleten kaynaklanan şeyler değil bunlar. Öncelikle bunu belirttim. Yani bir kimse cahil olduğu için bunları iddia etmiyor. Sadece taassuptan dolayı Sadece e, inadi bir bağlılıktan dolayı, sadece e, körü körüne taklitten dolayı ya bunlar iddia ediliyor ya da bu iddialar kabul ediliyor diyoruz. Bunu da bu şekilde kısa kestik arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda inşallah bir ikrah haline değineceğiz. İkrah var mıdır yok mudur burada? Bir de ayet taksis edilmiş midir? Buna değineceğiz. Ondan sonra bu silsileyi yavaş yavaş bitireceğiz inşallah. Peki. Velhamdülillah Rabbil Alemin.